Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim: "O halde işiniz nedir ey elçiler?" dedi. <gülüyor> Biz dediler: Suçlu bir kavme gönderildik. <Gülüyor> Üzerlerine çamurdan taş yağdırmaya, لِنُرْسِلَ Aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّ Bunun üzerine orada bulunan mü'minleri çıkardık. Zaten orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimse bulmadık. Acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık. Musa'da da ibretler vardır. Onu apaçık bir delille firavuna göndermiştik. <Sessizlik> Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, o bir büyücüdür veya bir delidir demişti. <gülüyor> Nihayet onu da, Ordularını da yakalayıp denize attık. Bu sırada kendini kınayıp duruyordu. <gülüyor> Ahad kavminde de ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. <gülüyor> Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. <gülüyor> Semud kavminde de ibretler vardır. Onlara bir süreye kadar faydalanın denmişti. <gülüyor> Rablerinin emrine karşı geldiler bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım çarpı verdi Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım edenleri de olmamıştı. Dönmez. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler. Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz elbette genişleticiyiz. Yeri de döşedik. Ne güzel döşeyiciyiz. Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız. Öğüt alasınız. O halde Allah'a koşun. Çünkü ben size onun katından açık bir uyarıcıyım. Ben... Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size onun tarafından açık bir uyarıcıyım. <gülüyor> İşte böylece onlardan öncekilere herhangi bir peygamber geldiğinde hemen o bir büyücüdür veya delidir dediler. Kezalikme <Gülüyor> atellezinenm ''Bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur.'' <gülüyor>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 şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Muhakkak ki bu zulmedenlerin de geçmişlerinin payı gibi Azaptan bir payları vardır. O halde acele etmesinler. <gülüyor> Başlarına gelecek günlerinden dolayı Vay o kafirlerin haline! Fَوَيْلُ <gülüyor> لِلَّذ۪ينَ Tur Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tur'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış kitaba, beyt Mamura, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. Bismillahirrahmanirrahim 122. والرحمن الرحيم 123. والطور الساق في المرفوع والبحر O gün gök sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür ve nusyira Yalanlayanların vay haline o gün <Sessizlik> Ki onlar daldıkları batıl içinde Oyalanıp duranlardır. <gülüyor> o gün cehennem ateşine itilip atılırlar da, işte yalanlayıp durduğunuz ateş budur denilir. Bir büyü müdür bu? Yoksa görmüyor musunuz? <Gülüyor> Girin oraya Sabretseniz de Sabretmeseniz de Artık sizin için birdir siz ancak yaptıklarınızın karşılığına çarptırılacaksınız. Şüphesiz korunanlar Rablerinin kendilerine verdikleriyle sevinerek cennetlerde ve nimet içindedirler. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. <Gülüyor> Onlara yaptıklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin, için denilir. Ayrıca biz onları ceylan gözlü hurilerle evlendirmişizdir. İman eden ve soylarından gelenlerde imanda kendilerine tabi olanlar var ya, işte biz onların nesillerini de kendilerine kattık. Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik. Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> آمَنُوا الحق ما بهم Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada Karşılıklı kadeh tokuştururlar. Ama burada ne saçmalama vardır ne de günaha girme. Yeter! Hizmetlerine verilmiş saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Cennettekiler, Birbirlerine dönüp sorarlar. Derler ki, Daha önce biz aile çevremiz içinde bile korkardık. Allah bize lütfetti de, bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgiyen ancak O'dur. Sen öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen ne bir kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar bir şairdir, onun. Zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu? diyorlar. De ki, bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. <gülüyor> Onlara akılları mı bunu emreder, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? <gülüyor> <fitz> olan, <obdala>. <gülüyor> <gülüyor> Yahut onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Hayır, onlar iman etmezler. <gülüyor> Eğer doğru iseler, onun benzeri bir söz getirsinler.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 onlar bir türlü anlayıp inanmazlar <m> belle <blindness> <ru basically wheniendi> <T2> <Neder> <Ende> <ruck tables> Yahut Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır ya da her şeye hakim olan kendileri midir? Yoksa onların... Üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri açık bir delil getirsinler. Yoksa kızlar onun, oğullar da sizin mi? <gülüyor> Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında eziliyorlar mı? Yoksa gayba ait bilgiler kendi yanlarında da onlar mı yazıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Yahut bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar inkar edenlerdir. Veya onların Allah'tan başka bir tanrısı mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır. I'm um. Gökten düşen bir kütle görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar, onları kendi hallerine bırak. O gün... Planları kendilerine hiçbir fayda vermez ve yardım da görmezler. Şüphesiz zulmedenlere ondan başka da azap vardır. Fakat çokları bilmezler. Why? Rabbinin hükmüne sabret çünkü sen gözlerimizin önündesin Kalktığım zaman da Rabbini hamd ile tesbih et <gülüyor> gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da onu tesbih et <Sessizlik> Necm Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Battığı zaman yıldıza and olsun ki Arkadaşınız sapmadı ve batıla inanmadı O arzusuna göre de konuşmaz بسم الله الرحمن الرحيم والنجيم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما يو O, vahyedilenden başkası değildir. Çünkü onu güçlü, kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri öğretti. Sonra en yüksek ufuktayken asıl şekliyle doğruldu. <gülüyor> sonra yaklaştı derken daha da yaklaştı. O kadar ki iki yay arası kadar hatta daha da yakın oldu. ثُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَكَالَقَابَ قَوْسَيْنِ Bunun üzerine Allah kuluna vahyini bildirdi. Gördüğünü kalbi yalanlamadı. <gülüyor> O'nun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız? <gülüyor> Andolsun O'nu Sidretül Münteha'nın yanında önceden bir defa daha görmüştü. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا عِنْدَ سِدْرَةِ Mevada O'nun yanındadır elma o sidreyi kaplayan kaplamıştı gözü kaymadı ve sınırı aşmadı Andolsun o, Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. لَقَدْرَٰى مِنْ آيَاتِ Gördünüz mü o lat ve uzayı? أَفَرَأَيْتُمُ ve üçüncüleri olan ötekini menatı Demek erkek size, dişi ona öyle mi?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 Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerinin arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. İmhiye illa esma'un semâ. Yoksa insan, her arzu ettiği şeye sahip mi olacaktır? <gülüyor> Ahirette, dünya da Allah'ındır. Allah'ındır. <gülüyor>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 بأن ذا نروا Ahiret'e inanmayanlar meleklere dişilerin adlarını takıyorlar. İnnellezîne <gülüyor> Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. <Sessizlik> Onun için sen bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere yüz verme. <gülüyor>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 إِنَّ <gülüyor> <gülüyor> Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Bu Allah'ın Kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. وَلِلَّهِ <Gülüyor> مَا Ey geziyenleri ki biz Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince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 119. كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأْتُكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجْدَادٌ Gördün mü arkasına döneni? Azıcık verip sonra vermemekte direneni. Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor mu? Yoksa Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi? <Gülüyor> Gerçekten hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenemez. أَلَّا <Gülüyor> Bilsin ki insan için, kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve <gülüyor> Ve çalışması da ileride görülecektir. Ve <gülüyor> en sonra ona karşılığı tas tamam verilecektir bu ve Şüphesiz en son varış Rabbi nedir? وأننا إلى Doğrusu güldüren de ağlatan da odur. Öldüren de, dirilten de O'dur. Şurası muhakkak ki atıldığında nutfeden, erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti O yarattı. وخالقا قز وجي من الكرون الانسان من Şüphesiz, tekrar diriltmek de O'na aittir. Zengin eden de, yoksul kılan Zengin eden de, yoksul kılan da O'dur. Doğrusu, şiira yıldızının Rabbi de odur. Ve şüphesiz ki önceki ad kalmini o helak etti. Semud'u da ve geriye hiçbir şey bırakmadı. Daha önce de çok zalim ve pek azgın olan Nuh kavmini. Ve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 Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz? <gülüyor> Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Ve ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız hadi Allah'a secde edip ona kulluk edin Kam Kamer Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı isismle yıl benhim <gülüyor> Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve eskiden beri devam ede gelen bir büyüdür derler. Ve <gülüyor> in Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır. Ve kullu emrim mustakir. Andolsun onlara kötülükten önleyecek nice önemli haberler gelmiştir. <Sessizlik> Bu büyük bir hikmettir. Fakat yüz çevirene uyarılar ne fayda verir? <Sessizlik> Çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün sen de onlardan yüz çevir. Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan bir halde ve davetçiye koşarak kabirlerden çıkarlar. O esnada kafirler, bu çok çetin bir gündür derler. <Gülüyor> Muhti'ine iledda'i Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı, hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar ederek, ''O delirdi.'' dediler. Ve zorlandı. Bunun üzerine Rabbine ben yenik düştüm. Bana yardım et, diyerek yalvardı. Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir suyla göğün kapılarını açtık. <gülüyor> Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Su, takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti. Yeryüzünde <gülüyor> Nuh'u da tahtalardan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik. <gülüyor> İnkar edilmiş olana bir mükafat olmak üzere gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Tecrî <gülüyor> Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık. İbret alan yok mudur? <gülüyor> Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? فَكَيْفَ Andolsun biz, Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَا Ad kalmi yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış gördüler. Biz onların üstüne uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. İnna <Gülüyor> o rüzgar insanları sökülmüş hurma kötükleri gibi yere seriyordu. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا <مُدَّكِر> Semud kavmi de uyarıcıları yalanladı. Aramızdan bir beşere mi uyuyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz, dediler. <gülüyor> Vahiy aramızda ona mı verildi? Hayır, o yalancı ve şımarığın biridir, dediler. <gülüyor> Yarın onlar yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir. Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözetle ve Sabret <gülüyor> Onlara suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver Her biri kendi içme sırasında gelsin arkadaşlarını çağırdılar, O da kılıcını kaptı ve deveyi kesti. <gülüyor> ''Azabım ve uyarılarım nasıl oldu?'' <gülüyor> ''Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen Hayvan ağalına konan kuru ot gibi olu verdiler. <Gülüyor> Andolsun biz Kur'an'ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok mu? وَلَقَدْ يَسَّغْلَ الْقُرْآنَ Lut'un kavmi de uyarıcı peygamberleri yalanladı. Biz de üstlerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Ancak Lut ailesi müstesna, katımızdan bir nimet olarak onları seher vaktinde kurtardık. Biz şükredeni işte böyle mükafatlandırırız. Nîmeten min indina ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri kuşkuyla karşıladılar. Onlar Lut'un misafirlerine karşı kötülük yapmayı planlamışlardı. Hemen biz onların gözlerini silme kör ettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. <gülüyor> Bir sabah kendilerine yakalarını bir daha bırakmayacak olan bir azap gelip çattı. İşte azabımı ve uyarılarımı tadın. Andolsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık O halde düşünüp ibret alan yok mu <gülüyor> Şüphesiz, Firavun'un kavmine de uyarıcılar gelmişti. Lakin onlar, bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları, güç ve kudretimize layık bir şekilde yakaladık. Şimdi sizin kafirleriniz onlardan daha mı iyidirler? Yoksa kitaplarda sizin için bir berat mı var? Yoksa biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz mu diyorlar. <gülüyor> o topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır. Seyuz Bilakis kıyamet onlara vaad edilen asıl saattir ve o saat daha belalı ve daha acıdır. Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. <gülüyor> o gün yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde cehennemin elemini tadın denir. Ya Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık. İnnâ kulle şeyin bi Bizim buyruğumuz, bir anlık bakış gibi, bir tek sözden başka bir şey değildir. Andolsun biz sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Düşünüp ibret alan yok mu? <gülüyor> Yaptıkları her şey kitaplarda mevcuttur. وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الزبر. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. وَكُلُّ صَغِيمٍ Takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler. İnnel muttakina fi Fi mıqadi sidqen Rahman suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahmanirrahim. Güneş ve ay bir hesaba göredir. El şemsu Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve mizanı o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın. Allah yeri canlılar için yaratmıştır. Orada meyveler ve salkınlı hurma ağaçları vardır. Fîhâ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 وَخَدَقُ الْجَنَّ مِن مِن O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İki doğunun ve iki batının Rabbi'dir. Rabbul meşşri ve Rabbul Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. يَحْرُجُ <gülüyor> مِنْهُ Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? <gülüyor> Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur. Ve lehul cevâri münşââtu fil bahrikel Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. <gülüyor> Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacak. Ve yabqa ve cibu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 oruğulankum <gülüyor> en yuğastakalan Halbuki rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz <gülüyor>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 Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız. Yursu Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? <gülüyor> Gök yarılıp da kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte o gün, insana da, cine de günahı sorulmaz. O halde, Rabbinizin nimetlerinden... Hangisini yalanlayabilirsiniz? <Sessizlik> Suçlular simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ve <Sessizlik> İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar. Yutufûne baynehe ve Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Rabbinizin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ki cennette çeşit çeşit ağaçlarla doludur. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. <gülüyor> Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Kesinde de her türlü meyveden çift çift vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? de örtüleri atlastan Minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır. Muttekin ala Ve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 Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? <gülüyor> Sanki onlar Yakut ve Mercandırlar. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? <gülüyor> Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Öleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz. <gülüyor> Bu cennetler koyu yeşildirler. iken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde huyu güzel, yüzü güzel kadınlar vardır.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 Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? <gülüyor> Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir. Kedil Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kıyamet koptuğu zaman Ah. ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur. o alçaltıcı, yükselticidir o <gülüyor> yer şiddetle sarsıldığı <gülüyor> dağlar parçalandığı <gülüyor> Dağılıp ...toz duman haline geldiği... <gülüyor> ...ve sizlerde üç sınıf olduğunuz zaman... <gülüyor> ...sağdakiler... Ne mutlu o sağdakilere. <gülüyor> Soldakiler ne bahtsızdırlar onlar. Ve ashabul ma ashabul Önde olanlar öndedirler. <gülüyor> i̇şte bunlar naim cennetlerinde en yakın olanlardır. Ula'ikkel <gülüyor> Çoğu, önceki ümmetlerden birazı da sonrakilerdendir. Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedir. Karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. <gülüyor> Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedir. Karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. <gülüyor> Çevrelerinde ölümsüz gençler dolaşır. Ya kufu aleyhim çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle Bi'ek <gülüyor> وَاَبِيُّ <gülüyor> Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir. لَا <gülüyor> Beğendikleri meyveler وَفَاتِذَةٍ مِنْ Canlarının çektiği kuş etleri saklı inciler gibi iri gözlü huriler, <gülüyor> yaptıklarına karşılık olarak, Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. <gülüyor> Söylenen yalnızca selam, selamdır. İllâ Selâmen Sağdakiler Ne mutlu o sağdakilere Ve düzgün kiraz ağacı isidirim <gülüyor> meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları vav <gülüyor> uzamış gölgeler <gülüyor> çağlayarak akan sular Tükenmeyen ve yasaklanmayan sayısız meyveler içindedirler. <Sessizlik> ve kabartılmış döşekler üstündedirler. <Sessizlik> Gerçekten biz hurileri apayrı biçimde yeni yarattık. Eşlerine düşkün ve yaşıt bakireler kıldık <gülüyor> Bütün bunlar sağdakiler içindir Bütün bunlar sağdakiler içindir Bunların bir çoğu önceki ümmetlerdendir. Sulletun <Sessizlik> <çoğu> minel da sonrakilerdendir. minel <Sessizlik> Soldakiler, ne yazık o soldakilere! İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde, serin ve hoş olmayan, kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. <Sessizlik> Çünkü onlar... Bundan önce varlık içinde sefahete dalmışlardı. İnnehum <Sessizlik> <Sessizlik> Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı. <Sessizlik> ve diyorlardı ki biz öldükten toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra biz mi bir daha diriltileceğiz <gülüyor> Önceki atalarımız da mı? De ki, hem öncekiler hem de sonrakiler. Belli bir günün belli vaktinde Mutlaka toplanacaklardır. Sonra siz ey sapıklar, Yalancılar, Sonra siz ey sapıklar, Elbette bir ağaçtan zakkum ağacından yiyeceksiniz. La'kilûnen <gülüyor> min Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Fe min minhâ. Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz. <gülüyor> Susamış debelerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْح۪يمِ İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur. Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi? Nahnu <gülüyor> la Söyleyin öyleyse, döktüğünüz meni nedir? onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz. Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir alemde Tekrar var edelim diye Ölümü takdir ettik Ant İlk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Şimdi bana ektiğinizi haber verin. فَفَرَأَيْتُمَّا Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. Doğrusu borç altına girdik. Daha doğrusu biz yoksul kaldık derdiniz. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? <gülüyor> Dileseydik onu tuzlu yapardık, şükretmeniz gerekmez mi? Söyleyin şimdi bana tutuşturmakta olduğunuz ateşi. <gülüyor> Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? <gülüyor> biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık <gülüyor> Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki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 Hele can boğaza dayandığı zaman <gülüyor> O vakit siz bakar durursunuz. O vakit siz bakar durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız ama göremezsiniz. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz, Onu geri çevirsenize, şayet iddianız da doğruysanız. Fakat ölen kişi, Allah'a yakın olanlardansa... O'na rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer o, sağdakilerdense... O'na Ey sağdaki sana selam olsun. Ama yalanlayıcı sapıklardansa İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. <gülüyor> Ve sonu cehenneme atılmaktır. <gülüyor> Şüphesiz ki bu kesin gerçektir. <gülüyor> Öyleyse Ulu Rabb'inin adını tenzihle an. Fe subbih bi azim. Sıddakallahu'l-azim. Hadid Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. سَبَّحَ لِللّٰهِ Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O diriltir, öldürür. O her şeye gücü yetendir. O hükmük O ilk'tir son'dur zahirdir batındır o her şeyi bilendir. <Gülüyor>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 هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür. Lahu mulkü s-semâvâti ve'l-ârd Ve ilâllâhi turcaul Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı bilir. <Gülüyor> Allah'a ve Resulüne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de harcayan kimselere büyük mükafat vardır. Aminu billahi ve Resulü في <تصفيق> نفيه فالذي Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde niçin Allah'a inanmıyorsunuz? Halbuki o sizden kesin söz de almıştı. Eğer inanırsanız. Ve mâ lekum Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. <Gülüyor>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 لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 118. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير Kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa, Allah da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir mükafatı da vardır. Mendelezi yukurdullâhe kardan hasenen fennûn Mü'min erkeklerle mü'min kadınları, önlerinden ve sağlarından nurları aydınlatıp giderken gördüğün günde, bugün müjdeniz zemininden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir denilir. İşte büyük kurtuluş budur. Yavmeterem Sana rugun ben bu şraakum, bu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 اشتركوا في بَاقِنُهُ <gülüyor> <gülüyor> Münafıklar onlara, ''Biz sizinle beraber değil miydik?'' diye seslenirler. Derler ki, ''Evet ama, siz kendi başınızı belaya soktunuz. Fırsat beklediniz. Şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan şeytan sizi Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah'ın emri gelip çattı. Yünadûnehum <gülüyor> بصتم ورتبت وغرتكم الأماني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 Bilin ki Allah ölümünden sonra yeryüzünü canlandırıyor. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بيئنا لكم Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükafat vardır. İzlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor>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 Altyazı M.K.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 وتكاثر في الأنوال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار فِالْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ من اللَّهِ Rabbinizden bir mağfirete, Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış olup, genişliği, gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte bu Allah'ın lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. <gülüyor>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 Onlar cimrilik edip, insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse, şüphesiz ki Allah zengindir, hamde layıktır. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> يَبْخَلُونَ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 Um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 ورهبانية بتدعو ما كتبناها عليه ما كتبنا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 anlakunurantenşunabiluyufilakum vallahu böylece kitap ehli allah'ın lutfundan Hiçbir şey elde edemeyeceklerini bilsinler. Lütuf bütünüyle Allah'ın elindedir. Onu dilediğine bahşeder. Allah büyük lütuf sahibidir. <gülüyor> Sana Allahu'l Azim Sana